Fil suresi Necm 33 Rabb'in filli orduya nasıl etti görmedin mi? hiç düşünmedin mi? onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı ve onların üzerlerine onlara pişmiş taşlarla birlikte iri taneli yağmur yağdıran öbek öbek bulutlar boran gönderdi de onları bir yenik bitki yaprağı gibi yapı verdi